Bil mila Ibrahim hanifa, وما كان من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mengajar kita ayat ini. Rabbu Muz bila kita akan belajar ayat ini, Allah akan mengajar kita ayat ini. Allah akan mengajar kita ayat ini. Allah akan mengajar kita ayat ini. Allah akan mengajar kita ayat ini. Allah Yani ne İslam adına, ne iman adına, ne şeriat adına. Bu konuda hata yapanın dini yoktur. Mesele de vela ve bera meselesi. Kafirleri dost edinmek meselesi. Rabbimiz diyor ki, لَا يَتَّقِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kafirleri dost edinmesinler. وَمَا يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle yaparsa, kim müminleri bırakıp da kafirleri dost edinirse فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي Diyor ki Allah ile kendi arasında bir tane bile bağ kalmamıştır. İman adına, İslam adına, din adına, şeriat adına bir tane bağ kalmamıştır. Bu muhim bir mesele. Şimdi bu meseleyi anlamaya çalışalım dost edinmek, mekafiller dost edinmek ne demek? Yani şu şu mudur? Benim bir arkadaşım var. Gayrimüslimdir. İslam'a karşı şedid değildir. İslam'dan nefret etmiyor. İslam'ın şiarlarıyla alay etmiyor. Müslümanların aleyhine konuşmuyor. Ha benim onunla bir arkadaşım var. Arkadaşlığım var. Şimdi benim bununla bir arkadaşlığım olması benim ile Rabbimin arasında hiçbir bağ bırakmayacak mı? Kastedilen bu mudur? Kastedilen tabii ki bu değildir. Biz Müslüman olarak şedid olmayan kafirlere zaten daveti götürmekle mükellefiz. Konuşulan konu bu değil. Velâ ve berâ şunu der kardeşlerim. iyi dinleyin. مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِك۪ينَ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım etmektir. Yani kim Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ederse onları dost edinmiş olur. Bu ayette kastetilen budur. Tekrar ediyorum. Kim Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ederse onlara dost edinmiş olur. Ve bundan dolayı kendiyle Allah arasında bir tane bağ bile kalmaz. Peki insan Müslümanların aleyhinde kafirlere nasıl yardım eder? Bakın bunun envai çeşidi vardır. Örnek veriyorum. Buraya girdiler. Seni arıyorlar. Sen arkadan tüydün, tamam mı? Sen arkadan tüydün. Nereye gitti? Şuraya gitti demek, parmakla göstermek bile, bir kelime söylemesen bile, Müslümanların aleyhinde onlara yardım ettin mi, etmedin mi? Ettin. Bu kafirler dost edinmek demektir. Bakın en basit örneklerden bir tanesini söyledim. Bir örnek daha söyleyeyim. Bizi tutukladılar, Müslümanların aleyhinde ifade verdik. Allah muhafaza buyursun. Müslümanların mahremi hakkında konuştuk. Veyahut kafirleri ilgilendirmeyen bir bilgiyi onlara verdik Müslümanların aleyhinde. Hükmümüz nedir? Allah muhafaza buyursun, onları dost edinmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Bakın bir mesele araya katayım, mesele tam anlaşılsın. Şimdi biz dün gençlerle akide meselesini konuştuğumda, ben gençlere şunu sorduğumda, beşeri sistemleri için savaşan insanların küfrünün illeti nedir? Bana şu ayeti okurdular. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إيمانًا بالله يولنده savaşırlar kafirler ise tagutların yolunda savaşırlar ben de bu cevabı kabul etmedim neden çünkü bu ayet savaşan kişilerle alakalı doğru mu yani bizzat silahı taşıyıp müslümanlara karşı savaşanla alakalı e peki masanın arkasına oturup da kağıt işleri halleden adamı nasıl bu sınıfa dahil edeceğiz Edemeyiz. Veyahut örnek veriyorum. Beşeri sistemlerin askeriyesinde çalışıp da Müslümanlara karşı savaşan insanların patatesini soyan insanı nasıl tekfir edeceksin? Savaşmaktan dolayı değil. Bakın o isterse patates soysun, isterse onların gömleğini ütülesin, isterse onların mektubunu yazsın, isterse sadece mektubu yazmak için onlara kalem taşısın. Müslümanların aleyhinde onlara yardım etti mi? Etti bundan dolayı onları dost edinip Allah subhanahu ve teala'nın diniyle hiçbir bağ kalmamıştır. İllet anlaşıldı mı? Bakın illeti iyi anlamamız lazım ki hüküm noktasında hata etmeyelim. Tekrar ediyorum kim Müslümanların aleyhinde isterse söz ile olsun isterse amel ile olsun isterse yazı ile olsun isterse de işaret yoluyla olsun. Müslümanların aleyhinde ne kadar ufak bir meselede olursa olsun kafirlere yardım ederse Allah düşmanlarına yardım ederse kendisi ile Rabbi arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Bakın bu ince mi mesele? Mesele anlaşıldı mı? Hani meselenin zor olmadığını düşünüyorum. Allah'ın izniyle anlaşılması da çok kolay. Sadece şu açıdan söylüyorum. Bakın bizim için de tehlike çanları çalıyor. Bakın bu çok ince bir mesele. Onun için kimle oturup kimle konuştuğumuza Neyi konuştuğumuza, hele hele mesele Müslümanları ilgilendiren bir şey ise iki kere düşünüp ondan sonra konuşalım. Çünkü Allah muhafaza büyürsün insan bilmeden bile, bakın bilmeden bile kafirleri dost edinebilir. Ama bunun haricinde Müslümanların aleyhinde bir şey yoksa, Müslümanlara karşı bir şey yoksa, onların işte efendim arkasından tuza kurmak yok ise bundan hariç davet amaçlı kafirlere ikram etmek, onların ikramına icabet etmek, konuşmak, dine davet etmek, normal şeriata muhalif olmayan sınırlar içerisinde arkadaşlık kurmakta bir beis yoktur. Şimdi Rabbimiz burada bir istisna getirecek ayette. Diyor ki, اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ Onlardan korkmanız müstesna. İkrah halini Rabbimiz konuşuyor. Şimdi burada demek ki ikrah halinde, İyi dinleyin. Burası da istismar ediliyor. İkrah halinde onlar gibi görünüyor gibi söz söyleyebilirsin. Amel yine edemezsin. Anlaşıldı mı? Bak buradaki ikrahta söyleyebileceğin şeye Rabbimiz istisna veriyor. Amel olarak değil. Örnek veriyorum. Seni namusunla imtihan ettiler, başka bir şeyle imtihan ettiler. Gerçekten şeriata göre ikrahın şartları yerine gelmiş diyelim. Türkiye'de istismar edildiği gibi değil. Daha olmamış şeyler üzerinden ikrah fetvası veriliyor. Diyelim ki onların şartı geldikten sonra sen şunu diyebilirsin. Tamam ben bunlardan değilim. Ama bakın söz olarak caizdir. Amel olarak yine caiz değil. Yani işte efendim ben ikrah altındaydım ben gittim Müslümanlara sıktım. Bu ikrah mıdır? Bakın tekrar söylüyorum bak bu, bu ayet istismar ediliyor. İlla en tattaku minhum tuqah sözde bakın İkra halinde sözde onlar gibi davranabilirsiniz söylüyor. Ki bunun da şartları var ha. Şimdi ben onun detayına girmeyeceğim. Çünkü uzun sürer. Nerede söyleyebilirsin? Ne kadarını söyleyebilirsin? Anlatabiliyor muyum? İkra'ın şartları yerine geldi mi? O seni tehdit eden kişi buna muhtedir mi? İşte ikra-ı mülci, gayri mülci, Oraya hiç girmeyeceğim. Ama ben kısacası şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bunun bizim üzerimize olma ihtimali olmakla beraber bu ihtimal çok düşüktür. Biz hiç buraya bakmayalım. Biz şuraya bakalım. Eğer o ikrah yoksa bizim ile Rabbimiz <gülüyor> arasında bir tane babile kalmamıştır. Bu şekilde Rabbimizin önüne çıkmak ister miyiz? Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki: "Vayu hazirukumun Allahu Allah sizi kendisinden sakındırıyor." Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Ne demek? Şu demek. Şeytan seni bu konuda sakın ha Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Sakın. İşte ben ikrah altındaydım. Ondan dolayı ben böyle yaptım. Ben dinimle imtihan oldum. gibi cümlelerle na'uz bile Rabbimizin önüne çıkamayız. Çünkü neden? Bakın ayetin sonunda ne diyor? Ve ilallahil masiyir. Dönüş yeri Allah'adır. Dönüş yeri Allah'ındır. Rabbimizin önüne çıkacağız. Allah azze ve celle dinimizle bizi imtihan etmesin. Bakın, ondan sonra ne diyor? O hemen ona de devam ayet. Şimdi bu konuda Allah korusun. Böyle bir ruhsat verilmesi insanın kalbine fitne oluyor, değil mi? Ya işte benim hanımma şöyle yapacaklarını söylediler, şöyle yapacaklarını söyledi. Ben ikrah altındaydım. Ondan şöyle oldum, tövbe oldum, bitti. Tövbe ettim, bitti. Bakın Allah azze ve celle ne diyor ondan sonra. قُلْ دَكِ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي سُدُورِكُمْ اَوْ تَبْدُوهُ Sadrlarınızda olanı, göğsünüzde olanı açıkça söyleseniz de, gizleseniz de, يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Allah onu bilir. Bakın dünyada insanları kandırabiliriz. Birkaç güzel kelam söyleyebiliriz. Belki istediğimizi bile elde edebiliriz. Bak hatta bir tane ağabey bana geçeni nasihat etti. Dedi ki bakın ben Bir kişiyi tanıyorum. Bir şey elde etmek için yemin ediyor. Ondan sonra seni kilitliyor yani. Yemin etti. Bir ne yapacaksın? Amma velakin öyle olsa bile olmasa bile Allah Subhanahu ve Teala kalplerde geçeni bilmiyor mu? Siz saklasanız da, açığa vursanız da Allah diyor sadırlarınızda, göğüslerinizde olanı bilir. Ve ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Subhanallah. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini biliyor. Yani rol yapmaya gerek yok. Insanları kandırmaya da gerek yok. Hele hele din meselesinde subhanallah. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Allah'ın gücü her şey yeter. Her şeye Allah subhanahu ve teala'nın gücü yeter. Yani o gün sen Rabbini haşa ve kella kandırmak istesen bile senin ağzını mühürler, senin ellerini senin aleyhine konuşturur. Senin ayaklarını senin aleyhine konuşturur. Senin gözlerini sen aleyhine konuştur. Ondan dolayı kardeşlerim tekrar başta başladığımız şekilde inşallah bitirelim. Bakın eğer Müslümanların aleyhinde isterse ifadeyle olsun, isterse işaretle olsun, isterse söz ile olsun, isterse amel ile olsun. En ufak bir şeyde Müslümanların aleyhinde kafirlere, müşriklere, Allah düşmanlarına yardım edersek Rabbimizle aramızda bir tane bağ bile kalmaz. Mesele'nin ne kadar hassas olduğunun farkında mıyız? Yani kısacası ben şunu söyleyeyim. Canımız gitsin, malımız gitsin, çocuklarımız gitsin, her şeyimiz gitsin ama biz hain olmayalım. Hain olmayalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümandan her şey sadır olur. İki şey müstesna. Bakın diyor Müslümanların her şey sadırlı olabilir. Allah korusun faiz yiyebilir. Allah korusun kadın fitnesine düşebilir. Allah korusun esrara düşebilir. Uyuşturaya düşebilir. Kötü yerlere gidebilir. Ama diyor iki şey müstesna. Diyor Müslüman yalan söylemez. Ve Müslüman hainlik yapmaz. Onun için bakın kardeşim olur da Allah subhanahu ve teala bizi böyle bir şeyle imtihan ederse Rabbim bizi imtihan etmesin. Ama Müslümanların aleyhinde olacağımız saniyeden önce bizim canımızı alsın. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alameen.